CENNET VE Ebediyet. Geriye dönen ve kendi halkına karşı yardım isteyen bir diğer muhacirde, Hz. Ömer'in kayınbiraderi Osman bin Maz'undu. Çünkü Osman, kuzenleri Ümeyye ve Ubey'in kendisini cezalandıracaklarını biliyordu. Bu kez Mahzum kabilesi, başka bir kabilenin adamını koruması altına alıyordu. Velid, Osman'ı koruması altına aldı fakat, Osman kendisi güvenlik içinde gezerken diğer Müslümanların eziyet çektiğini görünce, Velid'den kendi üzerindeki korumasını kaldırmasını istedi. Yaşlı adam, ''Ey kardeşimin oğlu, benim adamlarım sana bir zarar mı verdi?'' diye sordu. Osman radiyallahu anh, ''Hayır, fakat ben Allah'ın koruması altına girmek ve ondan başkasına sığınmamak istiyorum.'' dedi. Velid'le beraber mescide gitti ve herkesin önünde onun koruması altında olmadığını açıkladı. Birkaç gün sonra büyük şair Lebit Kureyşlilere şiir okuyordu. Osman radıyallahu anh da onu dinleyen büyük kalabalığın arasındaydı. Genelde tüm Araplarda var olan şiir okuma yeteneği Ebu Talip, Hubeyre ve Haris'in oğlu Ebu Süfyan gibi bazı kişilerde daha fazla göze çarpıyordu. Fakat bunların da ötesinde büyük şair diye anılan birkaç şair vardı. Lebit de bunlardan biriydi. Belki de yaşayan en büyük Arap şairi sayılabilirdi ve Kureyşliler onu aralarında görmekten şeref duyuyorlardı. Okuduğu şiirlerden biri şöyle başlıyordu. ''İşte Allah'tan başka her şey boştur.'' ''Doğru söyledin.'' dedi Osman. Lebit devam etti. Ve tüm zevkler yok olacak. Yalan söylüyorsun diye bağırdı Osman. Cennet zevkleri hiçbir zaman sona ermeyecek. Lebit sözünün kesilmesine alışık değildi. Kureyş ise şair misafirleri olduğu için sadece şaşırmakla kalmamışlar, utanmışlardı da. Ey Kureyşliler dedi şair. Sizin yanınızda dost olarak oturan kimseye kötü davranılmazdı. Ne zamandan beri böyle davranmaya başladınız? Topluluktan biri kalktı, tüm kabile adına özür diledi ve ''Bu adam bir budaladır. Bir grup budala bizim dinimizi terk etti. Onun söylediğiyle ilhamın yok olmasın.'' dedi. Konuşan adam geldi ve Osman radıyallahu anh'a bir yumruk attı, vurduğu yer morardı. Yakınında oturan Velid, ona kendi koruması altında kalsaydı, gözünün morarmayacağını hatırlattı. ''Hayır.'' dedi Osman radıyallahu an. Bilakis benim sağlam gözüm diğeri gibi olabilmek için Allah'a yalvarıyor. Ben senden daha güçlü ve kudretli olan Allah'ın koruması altındayım. Velid, ey kardeşimin oğlu gel ve benimle yaptığın anlaşmayı yenile dedi. Fakat Osman radıyallahu an kabul etmedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şairin dinlendiği topluluk içinde değildi. Fakat Lebil'in şiirini ve orada neler olduğunu duymuştu. Bu konuda kayıtlara geçen tek şey şudur. Şairin konuştuğu tek doğru şey, işte Allah'tan başka her şey boştur sözüdür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Lebidi bunu takip eden mısraları için suçlamadı. Şair, bütün dünyevi zevkler yok olacak demek istemiş olabilir. Diğer taraftan cennet ve zevkleri hiçbir zaman sona ermeyecektir. Bu olayın meydana geldiği sıralarda şu ayet nazil oldu. Onun yüzünden... Zatından başka her şey helak olucudur. Daha önce inen bir ayette de şunlar söyleniyordu. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü baki kalacaktır. Bu ebedi ikramın olduğu yerde ebedi zevkler ve onları tadanlar da olacaktır. Bu konuyu daha açık ortaya koyan bir vahiy daha gelmişti. Kıyametin geleceği günde onun izni olmaksızın hiç kimse söz söyleyemez. Artık onlardan kimi bedbaht ve mutsuz, kimi de mutlu ve bahtiyardır. Mutsuz olanlar ateştedirler. Onlar için orada kahırla ve acıyla nefes alıp vermeler vardır. Onlar Rabbinin dilemesi dışında gökler ve yer sürüp gittikçe orada temelli kalıcıdırlar. Bu kesintisi olmayan bir ihsandır. Bu ayet göstermektedir ki Allah cennetlikleri cennette sürekli kılacaktır. Bu ayetlerle ilgili soruları peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman ashabtan bazılarına verdiği cevaplarla açıklamıştır. Bir keresinde şöyle demiştir. İstediğine merhamet eden Allah cennetlikleri cennete, cehennemlikleri cehenneme koyar. Daha sonra meleklere bakın ve kalbinde hardal tanesi kadar imanı olanları cehennemden çıkarın der. Melekler bir grup insanı cehennemden çıkarırlar ve Rabbimiz bize emrettiğin şartlara uyan hiç kimseyi orada bırakmadık derler. Allah Celle Celaluhu Geri dönün ve kalbinde bir zerre kadar iyilik olan herkesi cehennemden çıkarın der. Melekler yine bir grup insanı cehennemden çıkarırlar ve Rabbimiz orada hiçbir iyilik bırakmadık derler. Melekler, peygamberler ve inananlar şefaat ederler. Sonra Allah Melekler şefaat etti, peygamberler ve inananlar da şefaat etti. Şimdi sadece merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ın şefaati kaldı der ve cehennemden hiçbir iyilik yapmayan bir grup insanı çıkarır. Cennetin girişindeki hayat ırmağı denilen nehre atar. Cennettekiler hakkında da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunları söyler. Allah Celle Celaluhu cennettekilere memnun musunuz diye sorar. Onlar, ''Rabbimiz, nasıl memnun olmayız? Hiçbir yaratığa vermediğin nimetleri bize verdin.'' derler. Allah Celle Celaluhu, ''Size bundan daha iyisini vereyim mi?'' der. Onlar da, ''Daha iyisi nedir?'' diye sorarlar. Allah, ''Size rıdvanımı vereceğim.'' der. Bazen saadet olarak tercüme edilen rıdvan, Allah'ın bir nefsi mutlak olarak kabul etmesi ve o nefsi kendi yanına alıp ebedi saadet vermesidir. Rıdvan cennetinin genel anlamıyla diğer cenneti dışladığı düşünülmemelidir. Çünkü Kur'an her teslim olan nefis için iki cennet vaat eder. Peygamber de kendi konumundan bahsederken aynı şekilde iki rahmete kavuşacağını söylerdi. Rabbimle ve cennetle buluşacağım.